Akre FM frekanslarında yeni bir İslam bilginleri ve icatları programında bizleri sizlerle buluşturan Allah'a hamdü senalarla onun peygamberine selatü selamlar göndererek hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyoruz efendim. Değerli dinleyenler, Etrafına bakan her insan, şaşırtıcı, göz alıcı, akılları durduran bir alemle karşılaşır. Çiçekten kelebeğe, atomdan galaksilere kadar her şey, yerli yerine konulmuş, hassas ölçülerle düzenlenmiş, büyüleyici güzelliklerle donatılmıştır. Her şey, taklidi imkansız birer sanat eseri, birer harika, ve birer mucizeden ibarettir. İlimle uğraşanların, özellikle pozitif ilimlerle ilgilenen batılı bilginlerin inançları arasında, şöyle kısaca bir tur yapılacak olursa, gerçek manada, imanın tezahürleriyle karşılaşmak mümkün olur. Sıradan bir insanı bile hayranlık duygularına boğan bu eşsiz nizam ve intizam, bu kainat sergisi, ilim adamlarını daha da hayret ve takdire sevk etmiştir. Sanatkarsız sanat, mimarsız mimari, idarecisiz memleket olmayacağına göre bunca eser de kendi kendine olamazdı. Elbet bir yaratıcıları olacaktı. O halde düşünebilen, araştırma ve inceleme yapan, ilimle uğraşan herkes inanmalıydı. Max Planck'ın dediği gibi, hangi sahada olursa olsun ilimle ciddi olarak uğraşan herkes, ilim mabedinin kapısındaki imanet yazısını görür ve iman eder, etmiştir de. Çünkü iman, ilim adamının vazgeçemeyeceği bir özelliktir. Birçok meşhur ilim adamı da bu gerçeği hayatlarına uygulamış, inanmadan duramamışlardır. Fizikçi Einstein, Allah'ın kâinatı yaratırken zar atmadığını söylerken, kâinatta tesadüfe yer olmadığını belirtmekte ve Allah inancını, ilmi araştırmanın en güçlü ve asil tahrik edeni olarak görmektedir. Astronomiden örnek veren Edward Yon gökyüzündeki o baş döndürücü düzeni görüp de inanmamanın mümkün olamayacağını belirtir. Ona göre, inanmayan astronom, delidir. Sadece inanmayan astronom mu? Aslında hangi ilim dalıyla uğraşırsa uğraşsın inanmayan herkes delidir. Resmi görüp ressamı, heykeli görüp heykeltraşı, kitabı görüp yazarı inkâr edilemeyeceğine göre her bir satırında bir kitap özetlenmiş olan kainat kitabını görüp de sahibini inkâr etmek delilik değil de nedir? Aristo, yaratılıştaki hikmet, sanat ve nizamın her şeyiyle, Edison ise hiçbir şey olmasa bile bir otun Allah'ın varlığını haykırdığını ve hiçbir keşfin otun toprağa yarıp çıkması kadar üstün olamayacağını söyler. Kainattaki muhteşem nizamın hayranı olan Newton, bir olan Allah'a inanmaksızın bunun izah edilemeyeceğini söyler ve ''Hiçbir şeye yok. Bir baş parmak bile Allah'ın varlığını ispata yeter.'' der. Descartes'in gözünde Allah'ın varlığı o kadar açık, net ve kesindir ki, bu bir üçgenin iç açılarının toplamının iki dik açıya eşitliği derecesinde kesindir. Kant'a göre her bir yaratık Allah'ın varlığının bir delilidir. Allah'ı inkar ederse bir güvercinin uçmak için faydalandığı havayı inkar etmesi kadar gülünç bir duruma düşer. Mikroskop altında görünmeyen alemlerin bir parçasını inceleme fırsatını bulan Pasteur, mikroplardaki ince sanatı hayranlıkla seyretmiş, kendini tutamayarak şöyle demişti: Kâinata zerre zerre nakşedilen bu harika bilgi ancak bizden çok üstün Allah'ın ilmiyle olabilir. İlim arttıkça, imanın da artacağını belirterek, ''Eğer ilmim şimdikinden daha fazla olsaydı, imanım da o nispetle daha derin ve sağlam olacaktı.'' demeye de kendini mecbur hisseder. Tabiattaki düzenin sırlarını çözmeye çalışan, ünlü bilginlerden biri olan Kepler, göklerin, yıldızların, ayın ve güneşin adeta dile gelip, Allah'ı anlattıklarını, Allah'ı anmaya zorlandıklarını ifade eder ve, o halde onların dillerini serbest bırakalım da, söyleyeceklerini yüksek perdeden söylesinler, der. Kainattaki geometrik düzende dikkatinden kaçmaz ve, Eflatun'un dediği gibi derim ki Allah büyük bir geometri alimidir. Çünkü gezegenleri inşa ederken kütleler, daireler, daireleri de kütleler içinde yaratmıştır. Pascal'da bir sanat galerisi gibi yaratılan kâinat karşısında takdir dolu duygularını dile getirmekten kendini alamaz. Kainat içerisinde bir nokta kadar kalan güneşi düşünür. Atomdan galaksilere kadar uzanan uçsuz bucaksız kainatı gözünün önüne getirir. Oradan eşyanın yapı taşları olan atomları ele alır. Sonra da şöyle der. Her şey akıl almaz bir düzen içerisindedir. Bir peynir kurdu bile bunun dışında değildir. O kadar şaşırtıcıdır ki, o küçücük canlının bacakları, damarları, damarlarında dolaşan kanı, kanı içerisinde al yuvarları, ak yuvarları vardır. Her biri ince hesaplarla hesaplanıp ayarlanmıştır. Acaba bunlar her şeye gücü yeten, bir olan Allah'tan başka kimin eseri olabilir? Kainatı matematik bir gözle inceleyen Diraksa, her şeyde matematik bir düzen görür ve bunun ancak büyük bir yaratıcının üstün bilgisiyle olabileceğini savunur. İstediğimi buldum peşkede Aşkı isteyen kendi, kendisi siten içinde Allah Allah, daim hay, Mevla daim vâki hu Allah Allah, daim hay, Mevla daim vâki hu Biri sen bir diye gel, ikiyi elden bırak Bütün mani ulasın, Sıdk-ı iman içinde Allah, Allah, daim hay, Mevla daim vahir ol. Allah, Allah, daim hay, Mevla daim vahir ol. Girdim gönül şehrine, dağılın ankarına, aşk ile seyrederken, Zaman içinde Allah Allah daim hay Mevla daim var bir Allah Allah daim hay, Mevla, daim var bir Yüzakı Akra, Akra. Akra. değerli dinleyenler, İslam bilginleri ve icatları programımızda bilginlerin inançlarından bahsediyoruz. Ünlü bilgin Gregory Morrison, hala bir sır olmaktan çıkmamış olan ve kainatı ayakta tutan hayatı Allah'ın varlığının en büyük delillerinden biri olarak görür. Onun hiçbir kimya laboratuvarında yaratılamayacak eşsizlikte olduğunu. Allah'ın bir sanatı olmaktan başka türlü izah edilemeyeceğini hayranlık duygularıyla anlatır. Atomdaki harika düzenin tamamen matematik esaslara oturtulduğunu heyecanla hisseden fermi, bilinmezlere mantık silsilesiyle ulaşılabileceğini belirtir. Çünkü der, her şey şuurluca yaratılmıştır ve her şey Allah'ın eseridir. Falkenstein ise Allah'ın varlığına sayısız delillerden biri olan zekaya gösterir. Zeka kendini anlayamaz der. Çünkü ancak kendinden üstün bir varlıkla idrak edilebilir. Örnekleri daha da uzatmak mümkündür. Kısaca söylemek gerekirse, Fiber'in derimin yüzülmesi Allah'a imanımın soyulup çıkarılmasından daha kolay gelir bana dediği gibi iman şuur sahibi herkesin ilimden bir nepsicik olsun tadan her ferdin başlangıç ve dayanak noktası olmaya devam edecektir. Tabii bu batılı bilginlerin beraberinde Müslüman bilginlerden de bu konuda gayet hassas davranan, çalışmalarına bu yönde geliştiren nice sayısız isim vardır. İlgilendikleri bütün bilim dallarında dine dayanmış, her şeyde Allah'ın varlığı ve birliğini dile getirmiş, konuları ayet ve hadislerle desteklemeye çalışmış, bunların yanında meselelerin hikmetlerini belirtmeyi ihmal etmemiş, yani nasıl ve niçin sorularının cevabını birlikte bulmuş, eserlerinde eser sahibine ulaşmış, sanattan sanatkara, düzenden düzeni kurana ulaşmış bilginlerimiz her dönemde var olmuştur ve olacaklardır. Bugün değerli dinleyenler bu bilginlerimizden bir tanesini Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretlerini tanıtmaya çalışacağız. Değerli dinleyenler, İbrahim Hakkı Erzurumi, ilmin durgunlaştığı 18. yüzyıl Osmanlı dünyasında, Hicri 1115, miladi 18 Mayıs 1703 tarihinde Erzurum'un Hasankale ilçesinde doğdu. Dedesi Dursun Mehmetoğlu Molla Bekir, babası Derviş Lakatlı Osman Efendi, annesi de Hasankale kale yakınlarındaki Kındığı köyünden Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin soyundan gelen şeyh oğlu, merhum dede Mahmud kızı Hanife Hatun'dur. İbrahim Hakkı yedi yaşına geldiğinde annesi Seyyide Hanife Hatun'u kaybetti. Bunun üzerine babası Osman efendi İbrahim'i amcası Molla Ali'ye emanet ederek ilim tahsiyeli için sefere çıktı. Bir hayli dolaştıktan sonra Siirt'in Tillo köyünde Kadiri yolu büyüklerinden İsmail Fakirullah hazretlerine intisab ederek buradan ders almaya başladı. Ondan ilim öğrenmek ve hizmet etmek için geceli gündüzlü çalışırken, dokuz yaşına basan öksüz İbrahim Hakkı da baba hasretiyle yanmaktaydı. Amcası Molla Ali Efendi, İbrahim Hakkı'yı alarak, Tillo'ya babasının yanına götürdü. İbrahim Hakkı hazretleri Tillo'da babasına kavuşmuş ve onunla birlikte yaşamaya başlamıştı. Babası İsmail Fakirullah hazretlerinden ders alıyor, İbrahim Hakkı da babasından tefsir, hadis, fıkıh gibi zahiri ilimleri öğreniyordu. Bir taraftan da babasının arkadaşı Molla Muhammed Sıhrani Hazretlerinden astronomi, matematik gibi zamanın fen ilimlerini tahsil etti. İbrahim Hakkı Hazretleri, Tillo'da babasından, muhtelif hocalardan ve İsmail Fakirullah Hazretlerinden aldığı derslerle ilmini ilerletmekle, kendini geliştirmekle meşgulken, 17 yaşına gelmiş ve babası vefat etmişti. Değerli dinleyenler, İbrahim Hakkı hazretleri, babasının vefatından bir müddet sonra Erzurum'a dönerek, amcalarının da teşvikiyle burada sekiz sene daha ilim tahsil ederek, Erzurum müftüsü, Hazık Muhammed'den Arapça ve Farsça öğrendi. Buradaki tahsilini bitirdiğinde, Hicri 1140, Miladi 1728 senesinde 25 yaşlarındayken tekrar Tillo'ya geldi. Burada, hocasının Hicri 1147, miladi 1734 senesinde vefatına kadar, onun hizmetiyle ilgilenerek, ondan aldığı derslerle ilmini ilerletti. Hocasının vefatı üzerine Erzurum'a döndü. Küçük yaşta ayrıldığı Hasan kaleye gelip yerleşti. Burada evlendikten bir müddet sonra da önce Hicaz'a gitti, Oradan da bilgi ve gölgüsünü artırmak, oradaki ilim çevresiyle temasa geçmek üzere daha sonra İstanbul'a geçti. Sultan Mahmud Han'ın davetiyle saray kütüphanesinde çalışmalar yaptı. Değerli dostlar, İbrahim Hakkı Erzurum'u anlatmaya devam edeceğiz ama şimdi dilerseniz güzel bir eser deneyelim. Kulağınız ve gönlünüz Afri olsun. Değerli dinleyenler, bugün İslam bilginleri ve icatları programımızdaki konuk bilginimiz Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri'ydi. Az önce hayatının İstanbul'a kadarki safhasından bahsetmiştik. Şimdi dilerseniz İstanbul'a geldikten sonra neler yapmış biraz ona bakalım. İstanbul'da bulunduğu süre zarfında yapmış olduğu çalışmaları Sultan tarafından beğenilen İbrahim Hakkı, bir sene sonra talebe yetiştirmek üzere Erzurum'daki Abdurrahman Gazi zaviyesine Resmen tayin edilerek Erzurum'a geldi. Burada talebe yetiştirmek için uzun ve yorucu bir çalışmaya girdi. Bu dönemde hanımı Firdevs Hatun'dan İsmail Fehim ve Ahmet Naimi isminde iki oğlu dünyaya geldi. Hicri 1169, miladi 1755 senesinde tekrar İstanbul'a gitti. Sarayda divan katibi Ali Efendi başta olmak üzere pek çok kimselerle dost oldu. Sultan 3. Mustafa Han zamanında da, Abdurrahman Gazi zaviyesinin beratı yenilenerek, buradaki eğitim hizmetine devam etti. İbrahim Hakkı Hazretleri, Hicri 1177, Miladi 1763 senesinde, hatıralara bağlılığı ve vefa duygusunun çokluğundan, hocasının memleketi olan Tillo'ya ziyarete gitti. İsmail Fakirullah Hazretlerinin torunu, Fatıma Hatun'la evlenerek orada kaldı. Eğitim vermeye burada da devam eden İbrahim Hakkı hazretleri bir sene sonra hacca gitti. Arabistan'ı Mısır'ı gezdi. Mısır gezisi dönüşünde tekrar talebi okutmaya devam eden İbrahim Hakkı sık sık hastalanmaya başlaması üzerine oğullarından kendisine kâtiplik yapmalarını isteyerek kitaplarını onlara yazdırmak suretiyle kalan ömrünü bereketlendirmek istiyordu. Kendisi söyleyip oğulları yazdılar. Nihayet Hicri 1195, miladi 1781 tarihinde bir perşembe günü vefat etti. Tillo'da, hocası İsmail Fakirullah hazretlerinin kabrine komşu olacak şekilde defnedildi. Hayatını ilim öğrenmek, öğretmek ve kitap yazmakla geçiren İbrahim Hakkı hazretleri vefat ettiğinde hayatta olan iki oğlu ve iki kızı vardı. Bunlar oğulları İsmail Fehim ve Muhammed Şakir'dir. Babasının nesli Muhammed Şakir ile devam etmiştir. Kızları Şemsi Ayşe ile Hanife Hatun'dur. Değerli dinleyenler, İbrahim Hakkı hazretleri her şeyden önce ideal manada bir ilim adamıydı. O büyük bir fen bilgini, astronom, sosyolog, şair ve mutasavvıftı. Tefsir, hadis, fıkıh gibi nakli ilimlerin yanında akli ilimlerle de uğraşmış, canlıların en basitinden en mükemmeli olan insana kadar düzgün bir tekamül bulunduğunu yazmıştır. Bu konuyu ele alırken bu tekamülde arada görülen belli noktaları, hususi özellikleri ve her birinin hudutlarını tespit etmiş hepsinin ayrı ayrı cinsler olduğunu ayrıca belirtmiştir. O, sadece biyoloji ilmiyle değil, fizikten kimyaya, matematikten astronomiye, tasavvuftan ahlaka, tıptan anatomiye kadar, devrindeki bütün ilimlerle uğraşmış, bir ilim ve marifet hazinesi olan, marifetnamesinde bütün bunlara yer vermiştir. Değerli dostlar, Hayatında hiçbir zaman okumaktan ve okutmaktan vazgeçmeyen, daima okuyan veya okutan olarak hayatını idame ettiren İbrahim Hakkı Erzurumî, ilimleri bir yönüyle kâinat ve beden ilimleri, diğer yönüyle de beden ve kalp ilimleri diye iki kısma ayırmıştır. Savunduğu görüşleriyle, adeta her şeyi kucaklamakta, kâinat ilmi, Beden ilmine yardımcı olduğu gibi beden ilmi de kalp ilmine yardımcı ve yol göstericidir sözleriyle ilimleri bütünleştirmekte insanı, cemiyeti, hayatı ve kainatı bir bütün olarak düşünmektedir. Onda kainat ilimleri diye ifadesini bulan ilimler tabii, yani pozitif ilimlerdir. Bu ilimler bir kuşun iki kanadı gibidir. Tek kanatta kuş uçamaz. İnsan ancak her iki ilimle gerçeklere erişebilir. Einstein'da, dinsiz ilim kör, ilimsiz din topaldır şeklinde ifade edilen bu hakikat, İbrahim Hakkı'da etle tırnak gibi bütünleşmiştir. İbrahim Hakkı Erzurumi için astronomi, marifetullah'a götüren bir araçtır. Doktor Zeki Başar, İbrahim Hakkı'nın astronomi alanında, Devrenin anlayış sınırlarını aşan ve hatta kendisinden 200 yıl sonra doğup yetişen bir kısım meslek ve memleket adamlarının dahi kavrayamadıkları bir ölçü genişliğine sahip olduğunu söyler. İbrahim Hakkı astronomi kanunlarını işlerken Güneş'ten, Ay'dan, Dünya'dan yapı ve şekillerinden, Ay ve güneş tutulmalarından, dünyanın küre biçiminde oluşundan da söz etmiştir. İbrahim hakkıya göre atomdan galaksilere kadar kainatta hakim olan şekil küredir. Alemin her neresine bakılırsa şekli küre görünür der. Yerde ve gökte görülen bütün şekiller yuvarlaktır. Bütün alem birbirine kuşatmış, birbirine dokunan küreler halindedir ki bir iğne atacak kadar boş yer yoktur. Gerçekten atomun çekirdeği, proton ve nötronu, nihayet elektronundan tut, gökteki yıldızlara kadar hakim olan şekil, küre değil midir? Dünyanın küre biçiminde oluşunun ispatı sadedinde de şunları söyler. Yıldızlar, doğuda oturanlara, batıda oturanlardan daha önce görünür. Kuzeye doğru gidenlere kutup ve kuzey yıldızları daha yüksek ve güney yıldızları daha alçak görünür. Sahillere ve dağlara yönelince evvela yüksek dağlar, yaklaştıkça da daha az yüksek dağlar görünür. Yer Yeryuvarlığı çok büyük olduğu için düz görünür. Bu sebepten fizik bilgileri az olanların aklı gözünün görebildiğinden öteye gidemez ve bulunduğu yerleri düz görmekle bütün arzın düz bir alan olduğunu sanırlar. Allah, Allah, Allah Allah, Allah, Allah Allah. Sen doğru Allah dillallah Bu Allah Allah U, Allah Allah gelen gelsin Hak gelsin o neşke gelsin gönlünden sören gelsin Oo Allah Allah hu menallah Allah bu settar Allah illallah Bu Allah Allah bu menallah Allah bu settar Allah illallah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 Allah o Allah Allah bu mennan Allah bu Allah Bu Allah bu Allah bu Allah Bu Allah Allah bu Allah illallah Allah bu mennan Allah Allah Çin gözü o. Ben Allah, bu Allah ilallah. Bu annan Allah, bu Allah, bu Allah Allah, Allah, bu Allah Bu Allah, Allah, bu Allah Bu Allah, bu Allah o oh, aşık oh, El Allah, bu settar Allah illallah. Sul Allah Allah, bu Allah. Bu settar Allah Allah Allah, bu mennal Allah. Bu Allah illallah. Allah Allah, bu Allah. Bu Allah Allah bu Allah. Bu Allah Efem, tüm sesler onda güzel. Değerli dinleyenler, İbrahim Hakkı Erzurumi, eserlerinde coğrafik bilgilere, iklim değişikliklerine de yer vererek, konular hakkında uzun uzun açıklamalar yapar ve marifetnamesinde jeoloji ve mineralojiden de bahseder. Denizlerin kara, karaların deniz oluşuyla ilgili naklettiği bilgiler gerçekten enteresandır. Akdeniz'in bir zamanlar kara oluşunu, Mısır'dan Kıbrıs'a deniz görmeden varılabildiğini söyler. İbrahim Hakkı, dünyanın ilk devrelerinin de sularla örtülü olduğunu söyler. Buna delil olarak da karalardaki bazı taşların içerisinden deniz hayvanlarına ait fosillerin çıkmasını gösterir. Mineraloji bölümünde ise madenlerin özelliklerinden bahseder. Altını madenlerin sultanı olarak gösterir ve sıcak, yumuşak, latif, narin bir maden olduğunu söyler. Paslanmaz, çürümez, rengi değişmez, tartısı ağır, sarı ve parlak bir madendir. Allah'ın şerefli bir nimetidir, der. İbrahim Hakkı tıpla ilgili izahlarında sağlığın korunmasına ve hastalığa yakalanmamaya önem vermiş, bir doktor olmamakla beraber bir doktor kadar tecrübeli olduğunu ispatlamıştır. Çeşitli yemiş ve yiyecek maddelerinin sağlık açısından değerlendirilmesini, besin değerlerini, nelerin faydalı olup zararlı olacağını anlatır. Anatomi ve fizyolojiye de geniş yer veren İbrahim Hakkı, anatomiyi, Bedenlerin yapılışını bildiren ilim diye tarif eder. Anatomi, doktorların sermayesi, Allah'ı anlamalarının bir vasıtasıdır diye de vasıflandırır. Değerli dinleyenler, Marifetnamede fizikle ilgili izahlara da rastlıyoruz. 200 sene öncesinde günümüz bilgilerine uygun görüşlere yer verilmesi hayret vericidir. Ve İbrahim Hakkı hazretlerinin büyüklüğünün, ileri görüşlülüğünün açık bir delilidir. Eğer günümüzde yaşamış olsaydı, hiç şüphesiz dünyanın en popüler ilim adamları arasında yerini rahatlıkla alacaktı. Onun atmosfer olaylarını anlatışını dinleyen insan, sanki günümüz ilim adamlarından birinin konuştuğunu zanneder. Mesela gökkuşağını anlatırken şu satırlara yer verir. Elehim saama, yani gökkuşağı, güneş ışınlarının yansımalarından meydana gelir. Serpilmiş, yayılmış olan su damlaları, güneşin ters yönünde öyle bir durumda bulunmalıdır ki, adı geçen damlaların her birinde göz ışınları güneşe aksetsin. Bu yansıma öyle bir zamanda olur ki, o zerrelerin arkası kapkara buluta benzer. Tıpkı aynanın arkasındaki madde gibi. Bir de güneşin ufka yakın olması ve su damlaları arasında bulunması gerekir ki, gözün ışınları o damlaların her birinden güneş ışığını görebilsin. Onun şekli görünmez. Su damlacıklarının yay şeklinde görünmesi de, güneşin merkezde bulunması ve ışınlarının her tarafa yayılmasındandır. Güneş yüksekteyse yay geniş, güneş ufka yakınsa yay küçüktür. Lügat bil, sarf nahve mantıki adab, hesabu hikmetu heyetu usturlab diyen İbrahim Hakkı öğrenilmesi gereken ilimler arasında hesap dediğim matematiği de sayar. O birçok aritmetik konusunu işler. Dört işlem, sayılar, bilinmeyen sayıları bulma, kesirler, bir sayının kökünü bulma, bunlar arasındadır. Geometri alanında da cisimlerin boyutları, yüz ölçümleri, nokta, çizgi yüzey ve tarifleri, üçgenler, dörtgenler, çokgenler, açılar, merkez ve çevresi, kiriş, yay, sinüs, küp, silindir, koni ve küre hakkında enteresan izahlarda bulunur ve çözümler gösterir. Maarifetname'de Kıyafetname başlığı altında verilen psikolojik bilgilerde oldukça enteresandır. Bunlar modern psikolojinin önemli bir bölümünü teşkil etmektedir. Burada beden yapısıyla insan karakteri arasındaki ilişkiler ele alınmakta ve değerlendirmelerde bulunulmaktadır. İbrahim Hakkı Hazretleri için şiir bir vasıtadır. Ona göre şiir Hakkı anlatmalıdır. Edebi bildirmelidir. Hakkı anlatmak için kalemin aşığın elinde olması gerekir. Ancak o zaman hak aşığı hakkı anlatacaktır. Şiirde sevgiliye yani Allahü Teala'ya yer verilince o kıymet kazanır. Sevgiliden bahsetmeyen şiirde güzellik aramak gerçekten boşunadır. Şiir ancak böyle olunca hikmettir. Şiirleri, divanında ve yer yer marifetnamesinde yer almaktadır. Marifetnamedeki şiirlerin pek çoğu divanından alınmıştır. Yalnız bu eserde yer alan ve mevzuları toplayarak anlattığı şiirler öğretmek içindir ve bir bakıma işlediği konuların özeti durumundadır. O, bu şiirlerinde hep hakkî mahlasını kullanmış ve hep kendisine öğütlerde bulunmuştur. Şiirlerinin büyük bir kısmını Türkçe ile yazmıştır. Ayrıca Arapça ve Farsça ile yazdığı şiirleri de vardır. Daha çok bu şiirlerde Hakkı yanında Ferdi mahlasını da kullanmış olmasına rağmen en fazla fakiri mahlasına yer vermiştir. İbrahim hakkının bu mahlası kullanması hocasına olan bağlılığının tezahürüdür. Bir de insanın aczini bu de görmüştür. Değerli dinleyenler, İbrahim Hakkı Erzurumî bir gün sohbetinde talebelerine şöyle buyurdu. Ey müminler! İnsan kendi vücuduna dikkatle baksa, yaratıcısının zatını öğrenir. Arif-i billah yani Allah'ı bilen olur. Çünkü bir insan düşünüp vücudundan eser yokken bedenine ve yaratılışına dikkatle baksa, evvelinde iki damla mayi idi. Ne kemiği, ne eti, ne damarları, ne de kanı vardı. Ne ruhu, ne aklı ve ne izanı vardı. Fakat sonradan içi ve dışı harikalarla dolu, nice akıl şaşırtıcı organlar ve gönül gönülsevici güzel ahlakla bezenmiş olan bu vücut ve ruhun bir yaratıcısı olduğunu idrak eder. Bu yaratıcı, Kainatın bütün zerrelerine hakim olur. Onlara dilediği gibi tefsir eder. Görünen ve görünmeyen her şeyi bilir. Her vücut, her organ ve her cüz, hep onun kudret, hikmet ve rahmetine gömülür. İnsan bedeninin mükemmeliyetine, ve organlarının yapı inceliğine, işleyişine ve faydalarına dikkatle bakınca, yaratıcısının kudretini, büyüklüğünü daha iyi anlar ve ona o derece sevgiyle bağlanır ve bilir ki, bütün bu ince yapılı makine, duyu organları ve kuvvetleriyle, ilim ve tekniğiyle, Cenabı Hakk'ın lütuf, inayet ve rahmetinin eseridir. Eserlerinin toplamı 54'ü bulan İbrahim Hakkı Hazretlerinin gerek diğer kitaplar içinde ve gerekse müstakil olarak kaleme almış olduğu birçok eseri bulunmaktadır. Marifetname dışında genellikle müstakil olarak ele aldığı müsbet ilimlerle ilgili eserleri şöyle sıralanabilir. 1. Menazilü'l-Kamer 1572'de kaleme alınmıştır. 190 beyitten meydana gelir. Mevsimler, ay, gün, ayın hilal ve dolunay görünümünden bahsetmektedir. Sonradan Rubul Müceyyep isimli eserinde yer alan bu kitabın aslının nerede olduğu bilinmemektedir. 2. İhtiyaretul Kamer 1753'te kalemi aldı. Takvim, gezegenler, ay yılını güneş yılına çevirme metotlarını anlatır. beyitten ibaret manzum bir eserdir. Rubul Müceyyep'te yer almıştır. 3. Ruzname 1753'te kaleme alındı. Bir nevi takvimdir. Devri daim takvimi de denilir. Ağaçtan yapılmıştır. Yanında iki sayfalık bir de metin bulunmakta, nasıl kullanılacağı anlatılmaktadır. İbrahim Hakkı hazretleri bunu bizzat kendi elleriyle yapmıştır. 4. Rubul Müceyyep 1767'de yazmıştır. Robol Müceyyep isimli astronomi aletini anlattığı eserinde onunla bir yerin enlemini, saatin kaç olduğunu, kıblenin nasıl bulunacağını ve dağ yüksekliklerinin nasıl hesaplanacağını göstermektedir. Eser bir önsöz, 20 bölüm ve bir de son sözden meydana gelir. 5 Risale-i Usturla. Usturlabın nasıl kullanılacağından bahseden bir eserdir. 6. Manzumeyi Avamil Amalil Felekiye. Rubul Müceyyep'ten yani bir rubu tahtası olan, ufukları ölçen, gölgede bile vakti tayin eden, saatleri ayarlamaya yarayan dairenin 1 dördü büyüklüğündeki bir astronomik aletten bahseder. Eser bir önsöz ve 20 bölümden meydana gelir. Eserin diğer bir adı da Rubul Müceyyebül Afakidir. 7. İstiharcı Amali'l Felekiye. Oğluna yazdığı fenle ilgili bir mektuptur. 8. Saatname. 1751'de kaleme almıştır. Zamanı gösteren saatin nasıl kullanılacağı anlatılır. 9. Gurrename. 1753'te kaleme aldığı bu eserinde İbrahim Hakkı Hicri yılın Herhangi bir ayının ilk gününün Rumi ayın hangi gününe denk geldiğini göstermektedir. Bu eserini sonradan Rubul Müceyyeb için almıştır. 10 Marifetname. İbrahim Hakkı Hazretleri'nin en büyük ve en önemli eseri olan Marifetname bir ilimler ansiklopedisi durumundadır. Onun hakkında Osmanlı Türklerinde ilim adlı eserinde adnan adı var bu tip ansiklopedilerin sonuncusu ve en mükemmellerinden biridir ifadesini kullanır. Mevzuatı ıl ulumdan sonra Osmanlılarda zengin kültüre sahip ilk büyük ansiklopedidir. Klasik ilimler kamusudur. Marifetname konusunda bir kısım değerlendirmelerde bulunan Bağdatlı İsmail Fehmi Paşa şu hükmü verir. Birçok fenleri bir araya getiren makbul bir eser. Değerli dostlar, İbrahim Hakkı hazretlerinin saydığımız eserlerinden başka pek çok eserleri var. İbrahim Hakkı hazretlerinin kendisinden sonrakilere ışık tutarak yol gösterecek hikmetli sözlerinden bazıları şunlardır. Dil küçük, cürmü ise büyüktür. Kalp bir reistir. Eğer o temiz olursa, maiyeti, bütün organlar ona itaat ederek temiz olurlar. Bilmiyorum demek ilmin yarısıdır. İbrahim Hakkı Hazretleri'nin Tevfizname adlı şiirinden çok bilinen bir bölümle bugün de programımızı bitiriyoruz efendim. Hoşçakalın. Hak şerleri hayreyler eyler Zannetmeki gayr Harif anı seyre Mevla görelim neyler Nehlarse güzel eyler Bu Demen şunu şöyle, yerin öyle. Ah bak şla baş durgam u teşvişler